<gülüyor> Allahü min qablikum, Allah'ı sormakla ve Allah'a iman etmekle münevver olun. Hakte divanında hudu ve hushu durup Allah'a sevdetmekle onların dolanan ve kalpleri sürûlenen, kıyamet gününe inanan, hakkın cennetine talip, rızasına vagip, cemaline müştak olanlar. Hilkati Adem'in sebebi Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Yerin göğün bilinen bilinmeyen alemlerin hilkatine sebep cennetin ve cehennemin halk olmasına Sebep arşın ve kürsün ve melaikenin cümle cümle varlığın hepsinin var olmasına gerek kibriya ı Kibriya aleyhissalatü vesselam ki Kibriya olan Allah'ın Resulü ve sevgilisi ve halibi ve mahbubu bundan ötürü Allah bu kainatı ve mevcudiyeti halketmiştir. Ve buyurmuş ki Ya Davut kün kenzen mahviyen ben gizli bir hazineydim. Beni bilmek ve sevilmek için mahlukatı halkettim. ettim. Yani ya Resul, ey Habibim, bütün kevnatı senin için halkettim. ettim. Seni kendi zat-ı için halkettim. ettim. Yine diğer bir hadis-i kusidelevla kelevla khalaktul eflak. seni halketmeseydim etmeseydim bu mevcudatı, mükevnatı halketmeyecektim etmeyecektim buyurmuşlardı. Habibi Hudâfe'nin Hazretlerinin abdiyeti Risaletinden mukaddemdir. Onun için bizim necatimiz olan şu kelebi-i tayyine ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh. Şehadet gözüyle görü görülen şeye şehadet edilir. Viyaba şehadet edilmez. Dikkat bir Öyleyse Allah hazır ve nazırdır. Ve ne tarafa dönersek cemaline dönmüş oluruz ki gene kitab-ı keriminde ne tarafa dönersiniz? Benim cemalime dönmüşsünüz. Muallim'deki ayet-i kerime bizlere bunu ihbar ve ilan etmekte. Fakat görmeyen için, görmeyin için bu kabil değildir. Onlara bu kapı, bu kap açılmamıştır. Feth olunmamıştır. Bir de bu fetolunmayanlara da yani bu alemde hakkın cemalini görmeyip mücerdet kudretine görenleri şimdi ahirette Vücuhun yevme izin naduratü la Rabbiha nazira beni apaşkar gökteki ayın misal olarak Allah mekandan müneccettir gökteki ayın bedri tamında nasıl onu gördüğünüz vakitte ölümden çekin şu ayı şu ayı göreyim demiyorsunuz değil mi? Dem demiyoruz. Onun gibi müminlere tecelli edecek müminler göreceklerdir. Ama bu alemde görmeyen orada göremez. Hiç olmasa bu alemde Hak cemalini görmeyen Kudetullah'a da sun ilahi görmelidir. Her zerreat Allah'a giden bir yoldur. Her zerraat. Her şey kainatta. Maddi, manevi her ne varsa yani her ne varsa madeni ne varsa her en varsa hepsi Allah'a giden bir yoldur. Fakat en büyük kapı Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kapısıdır. Ki bu kulluk kapısıdır. Buradan giren İbiyyatsiz Doğru, hakka vasıl olur. Fakat birçok insan bu kapıdan girdiği halde yolunu düzeltememiş, kulluğunu abdiyetiyle yerine getirememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak ve Resulullah'a sevmek, Allah'a sevmek, Resulullah'a tabi olmak Allah'ın muhabbetini kendi üzerinde celptir. Buna binaen genel kitab-ı Allah, şöyle Habibim Muhammed, kullarıma sana uysunlar, sana tabi olsunlar ki onları ben seveyim onların suçlarına affedeyim ve onları kendime layık kılayım ve onlara cemalimi göstereyim diyor Cenab-ı Allah. <gül> Allah Söyle onlara Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar, o vakit Allahu gafur rahim, o gafur Rahim içerisinde o rahimiyet meselesi çok mühim. Allah'ın rahmeti sübhaniyesi yüz yüz olsa, onun bir cüzüğü bu aleme verilmiş, 99 cüzüğü ümmeti Muhammed için, müminler için, Allah'ı sevenler için, ahmet için hazırlanmıştır. Yüz cüzüğü, yüz cüzüğün bir cüzüğü ki bu kainatta yılanın yavrusuna merhameti, vahşi hayvanların, yırtıcı hayvanların birbirlerine olan şefkat ve merhameti ve ananın evlada, babanın evlada olan muhabbetle merhameti bu yüz cüzün içerisindedir. 99'un Allah, La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah diye müminleri hazırlamıştır ahiret-i Yakın bir zamanda bu nimete ereceksin. Allah bizi iman üzere şerefimizi kapatsın. Tek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ümmetim desin, bu şerefi bahşeylesin. Bu bizim için kağıt'e gelecektir. Yine Cenab-ı Allah kitab-ı keriminde, ve ma halak türcünün ne var? İnsel illā ale abrūdun, Biz görünen ve görünmeyen kuvvetleri insanlara ve cindilere ve melekiyi beni bilip bana ibadet etmeleri için hukuk ettim diyor. Sebep hilkatımız adiyet ve uvudiyet Allahü Teala Hazretlerine. Şimdi şöyle düşünelim: Müminler Allah'ın kullarıdır. Dünya ve aradisinin en yüce makam ve mertebek Allah'a kulludur. Ama birçok insan vardır ki. Allah'a kulum diye nefsine ibadet etmektedir. Mesela cennet için ibadet eyleyin kişi, cennete tamaniye, cehennemden korkarak Allah'a ibadet kişi, nefsine ibadet etmiş olur. Müminnelüşenmezi ve abdiyette, kullukta daim olması, Allah'a teslim olması Allah rızasıdır yani. Ve her, her ibadetle taatımızda, ilahi ente maksudi ve rizake matlubi olmalıdır. mana i şerifi, ya Rabbi ancak benim maksudum sensin, talebim de senin rızandır Buna ermek için de bir adamın evvela kendisi Allah'tan razı olması lazım dedi. Bulunduğu müvkiye ve İslam'ına ve imanına razı olmazsa hak rızasını istemesi hatadır. Evvela kendisi Allah'tan razı olacak bulunduğu müvkiye. Cenab-ı Hak Celle ve Tekkates Hazretlerine kul olanlar iki cihana sultan olur. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innemâ ene beşerum mislikum yuha ileyye ennemâ ilahukum ilâhum vâhit. Bu ayet-i kerime sizin misliniz gibi manası cinste, abdiyette, benî âdem. Manada hiç öyle değil. Yani Habibi Hudaya, Habibim ve Resulüm söyle sen onlara, ben sizin misliniz gibi beşerim. Yani cinsiyette beşerdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Manada... Bütün beşeriyetin ve melaikenin ve kuvvetlerin kuvvetlerinin hepsinin abdiyetini herhalde bir terazinin gözüne koysak, Resulullah'ın abdiyetini de bir terazimin gözüne koysak, Resulullah'ın abdiyeti daha ağır gelir. Bize niçin hak olduğumuzu Allah-u ve Teala Hazretleri bilirdikten sonra şöyle mi diyor. Ya eyyühen nasûhudu, ey insanlar eğer insan iseniz Übudu Rabbeküm, Rabbinize ibadet ediniz. Çünkü insanlar iki kısımdır. Bir kısım var zahiri insan olup batını insandır. Bu da iki türlü olur. Gehrikaten böyledir. Yalazılış da böyledir. Allah'ın istifa yani Allah'ın seçtiği kullar vardır. Yahut bu aleme gelir, yine Fatiha'sı dürüstse eğer, Alistograt'ın hitabında, bu hitab izzetin lezzeti kendi dimağından çıkmadıysa, bu alemde gene aynı vaziyette uyanık olur. Hem zahiri insan, hem batılı insan olur. Bazısı insan gelir, süflü hayatın kendi miraatlı kalbine, aksiyle yani kötü insanlarla, kötü cemiyetle bulunduğu için o cemiyetin ahlakı, habisesini üzerinden çıkar ve alır. Onun için Cenab-ı Allah gene Kur'an-ı Kerim'de Ey müminler! Ya yüllezine aminu külüme as-sadikin ey müminler! Ya yüllezine aminu külüme as-sadikin Allah'tan korkunuz ey müminler! Ve külüme as sadıklarla sadiklerle diyor Allah. Daima cemiyetlerde iyi insanlara, Allah'a ab abdiyet yapan kişilerle dostluk yapmak lazımdır. Allah'a asi olanların cemiyetinde oturan adam onların ahlakından bir şey alabilir. Çünkü gönüller açık bir oya benzer. Her taraftan esen rüzgar o ovadan geçebilir ve aks edebilir. Yani aynaya benzer aks eder. Onun için daima iyilerle beraber, Allah'a kulluk edenlerle beraber, Onlara beraber Allah'a kulluk ederek, bu alemde insan geldiğimiz gibi insan yaşayarak insan ölmeyi temin etmelidir. Zahirde insan olup, batın alemi hayvan olanlar, onlar ne Allah'ı ne de Allah'ın vermiş olduğu bu nimetlerin şükrünü ifa ederler ne de bu, bu verilen nimetlerin kendilerine ihsan bu nimetlerin farkındadırlar. Bunlar balık gibidir. Ol balıklar yani o mahiler ki derya içinde olup deryayı bilmezler. Bu alemde olduğu halde hakkın onun etrafını bütün nimetleriyle çeviricinin farkında bile değillerdir. Onun için bu emir Ya eyyühen nas, ey insanlar yani şekli insan olanlar, kalpleri de insan olanlar, übüdü rabbekü Rabbinize eva ediniz. O Allah etti sizi bir katasudan halketti. Ve ana rahminde sizlere yuvurdu, istediği şekla koydu. Ve bizden evvel geçenleri de ne yaptı, halketmişti? Halak etti. Bizleri de halketti. Tekrar buradan kendisine rücu edeceğiz. Bu alemden halak olacağız. Fakat hay ile hay olanlar, onlar ölmeyeceklerdir. Çünkü kafirin kalbi ölüdür. Müminin kalbi haydır. Onun Cenab-ı Allah Kur'an-ı Keriminde deyildiğin zelenen kâne hayyen. Biz hayları korkuturuz buyuruyor. Yani hay olanlar Kur'an'dan anlarlar. Hay olanlar, kalpleri diri olanlar Kur'an'dan lezzet duyarlar. Kalpleri hay olanlar Allah ve Resulü'nden zevk alırlar. Allah demekten zevk alırlar. Kul huvellezi enşe'ekum ve ca'alekum vel ersara Sizi yoktan var ettim. Sizi işitici kıldım. Göz verdim, gösterdim. Dil verdim, söylettim. Kalp verdim, sevdirdim. Ve sevildim. Onun şimdi kalpteki Allah muhabbeti sevgisi yoktu. O kalp kalp değildir. Et parçasıdır o. Kalp, Allah'ı sezen kalp kalptir. Allah'a ibaden kişi kuldur. İbadetlerin şekilleri vardır. Bir, bir adam La ilahe illallah Muhammedullah Sullahi sonra erkan-ı İslam'ı herhalde yerine getirmededir. Gaflete dalıp, şeytana uyup böyle öbürünü heba edenler akıbetinde çok ağlayacaklar. Çok feryat edeceklerdir. Fakat feryat ziganlarının çaresi olmayacak. Muhakkak surette erkan İslam'ı seve seve yerine her kulun borcudur. Abdiyetin en şerefli, en yüksek bir makam olduğunun isharıdır. Sizi işitici kıldım. İşitmek evvela. İnsanın ağzından aldığı zehir dikkat çok mühim. İnsanın ağzından aldığı zehir insanın vücudunu imha eder. İfna eder. Kulağından aldığı zehir ruhunu ifna eder. Kulağına iyi şeyler ver, iyi şeyler dinle. Her şeyi vücut çuvalına doldurma. Her kelama kulak ver ver. İnsanın ehyası kulağındadır. İnsanın ruhunun imhası gene kulağındadır. Bir kulak ki öğüt almaya dinlediğinden akıt ana kurşunu hemen deliğinden işitmeyle ibret almayan Kişiyle amir olmayan o kulak kulak değildir insanı. iş. Allah'a zikretmeyen dil de dil değildir. Hakkı görmeyen göz de göz değildir. Hani ibretsiz yüz insanın düşmanıdır. O düşmanını başın üzerinde taşır. Öyleyse müminlere düşen vazife nereden gelip nereye gittiğini, işin gelip için gittiğini anlamak ve abdiyetinin iktizası olan o şerefi ihraz etmektir. Ve Allah Subhanahu ve Teala hazretirement bir teslimiyet. Ondan razı olarak onun rızasını bekleme ve daima ondan korkma. Ya bana kulum Allah kulum demezse, ya beni huzuruna kabul etmezse, ya Resulullah beni ümmetliğe kabul etmemişse bu düşünce kalbini titretemeli. Hatta o kadar bundan korkmalıdır ki Celat elinde giden kimse idama ne korkuşı görüyor ondan daha çok korkmalıdır bu meselede. Hani malum insanlıs, daha başka söyleyeyim Hazretim Musa Aleyhisselam Tuğra gider ki, bir zat Hazretim Musa deriz ki, cana bakka söyle, ben ehli nar narmiyim, ehli saadet miyim? Çünkü bu aleme gelen insanlar iki ayrı Ya sakidir ya sahiptir. Ya ehli cennetleri ya ehli nardır Allah mağbuz ediyorsun. Bunu bana sorma bile alemine. Merak ediyorum ya Musa dedi. Durdun ki canım Musa Aleyhisselam, bu soru Allah'a sorulmaz. Bunu sen kendi, kendi ruhuna sor. Kendi efali harekatına ne kadar buluyorsun? Allah'a sevgili misin, Değil misin? Bulunduğun mu sana bunu tayin edebilir? Konuşma arkadaşların, bulunduğun cemiyetin sana bunu tayin eder. Ne istemez ki uyurdu Ondan bulacaksın. Yaptığın efalde. Gitti Cenab-ı Hak buyurdu ki okuluma söyle. Sana bir söz emanet vermişti ya Musa. okuluma söyle. Ben onu narıma koyacağım. Ya? Vazifenin sen yapmakla mükellefsin. Nara koyan, nuğra koyan. Ne cennetin kamağı, ne cennemin ne korkusuyla Rab'da ibadetmek lazım. Sen abdiyetini yapacaksın. O da Allah'ını yapacak. Celle Celaluhu Hazretleri. O, güven, hu. Musa peygamber turdan döndü. O zafer dedi ki senin sorunu sormadan hak bana cevap verdi. Okuluma söyle. Dedi ki ya Musa alt tarafın bana bunu söyleme. Bana kulum dedim Allah? Bana kulum dedi mi? Evet kulum dedi. Altına söyleme. Bana kulum dedikten sonra ister narına koysun, ister nuruna koysun. İlla kulum desin bana. En büyük şeref Allah'a adliyette. abay ecdadımız Allah'a kul oldukları için Allah onlara cihanı fethi kışa deyeledi. Kainatın idaresini onların emrine erdi. Sonra baktaki ki biz hak kulundan çıkıp nefsimizin kulları olduk. Nefsimizin kölesi kulu olduk.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 köle olduk, esir olduk nefsimize. Sonra Allah bizi ne yaptı? Nefsine kul olanlar zehir olurlar. Zelil etti Müslümanlara, dünya yüzünde. İslamiyet âli Müslümanlar zehir oldular. Neden? Evvela hürriyetlerini kaybettiler. Esir oldular. Esaret zinciri buldu boynlarına. Ezanlarına okuyamadılar, ibadetleri yapamadılar. Yapsalar daha kafirin ruhu zalimin yıllığı altında yaptılar. Haa. Bakacaksın tarihteki ehval-i harekat bizim için ibret olmalıdır. Tarihten ibret almayan kimse, sonra tarihe ibret olur. Ne vakit ki insan nefsine hakim olur, Allah'a kul olur, o vakit ki cihana sultan olur. Cetlerimiz öyleydi. Sonra zulme taptı, saptılar, hak yoluna ayrıldılar. Kitab-ı Allah'ı, Allah'ın ibadet ve taatını kendi nefislerine, nefislerinin ziyelerine adet Allah de onların, öyle yapanların cezasını verdi. İzzet isteyen Allah'a kul olsun. Cennet isteyen Allah hakul olsun, rıza isteyen Allah hakul olsun, cemal hakkı isteyen Allah hakul olsun, yücelsin çünkü nihayeti bunun fi makarisidiktir, kulluğun nihayeti makarisite irimektir, hakkın ininde bulunmaktır. Akıl onlara sözlerimiz kafi geldi. Ela inna nizam.